Merhaba, Dünya Mirası Adalar programını dinlemektesiniz. Bugün senenin ilk günü, herkes öncelikle harika bir e, sene diliyoruz. Bugün stüdyo çok şenlikli, evet. kalabalığız. <gülüyor> Esasında sığamadık e, stüdyoya. Evet. Dünya Mirası e, girişim grubu kimdir nedir belki bunları e, zamanında az az bahsettik ama e, birçok üyesiyle şu anda stüdyoda beraberiz. Birçoğu dışarıda yeni eklenecekler bekliyorlar. <gülüyor> Herkes adalar için gerçekten e, katkı vermek istiyor. E, bu öncelikle çok güzel bir haber bizim için. Gittikçe büyüyoruz. Umarım çok daha iyi hedeflere doğru devam ederiz. Çünkü bildiğiniz gibi UNESCO'ya dahil olmak için çabalarımız, çalışmalarımız ve iki seneyi de geçti. Evet, hemen şimdi stüdyoda arkadaşlarımızı tanıştıralım. Tamam, tamam. Evet. evet, Deniz'den başlayalım. Herkese merhaba, Deniz Pala. Ben Dünya Mirası Adalar Grubu'nun en yeni üyesiyim sanırım. Çok eski bir e, adalı bir aileden geliyorum. Dolayısıyla adaların benim için çok e, özel bir yeri var. E, kendi kişisel tarihimde e, nostaljik bir yeri var. E, adalı olmakta e, her şeye rağmen e, direniyorum. E, ailemin de burada yaşaması için, e, çocuğumun da burayı sevmesi için e, çabala, çaba gösteriyorum. E, bu nedenle aslında Dünya Mirası Adalar grubuna katıldım. Çünkü adalardaki e, mimari e, mirasın e, korunması, e, doğal mirasın korunması, bitki örtüsünün... E, Yaban hayatının e, korunması, adaların e, ulaşım sorunlarının çözülmesi, e, çünkü ulaşım bir hak ve şu anda e, ranta dayalı bir e, ulaşım e, söz konusu. E, bu sıkıntılarımızın e, çözülmesi, e, sanatın e, canlandırılması, sanat hayatının. Daha fazla sanatsal işin adalara taşıması benim için önem taşıyor. Bu nedenle Dünya Mirası Adalar Grubu'na katıldım ve 2019 yılında da çalışmalarımıza devam edeceğiz. İsterseniz sözü. Diğer evet, e, şimdi biz girişte herhangi bir tanıtım yapmadık. Dünya Mirası Adalar girişimi dedik ama hani yine de isimlerimizi söyleyeceğiz. Ben evet. Derya Tolgay. Evet, ben Asu Aksoy. Biz bu radyo programı Dünya Mirası Adalar Radyo programını iki senedir sürdürüyoruz. Hı hı. Değil mi? İki seneyi neredeyse... Yaklaştık. Evet. Yaklaştık. Evet. Alp Orçun aramızda değil. O da radyo Şu programını evet. sürdürüyor. Şimdi Tabii programda... teknik masada Ömer var. Oraya çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi diğer e, arkadaşlarımız da... E, istersen Halim sen. Evet ben de Halim Bulutoğlu. Alp Orçun kadrosundan katıldım bu toplantıya. <gülüyor> Sana yer açtım. Ben gelmeyeyim koltuğu vereyim dedi. Evet, evet ben Korhan <gülüyor> Gümüş... Zaten radyoda program yapıyorum. Onun için fazla konuşmayayım. <gülüyor> evet. Koran'a evet. önden tembihde bulunduk. Koran bizim programımız... Sonra programı işgal etmiş. Olurum. Bizim programımız çok kısa. Sizinkinden <gülüyor> evet. biraz bize versinize. Onun için versinize. haksızlık olur. <gülüyor> fazla konuşmayayım. Evet. Halim neler söylemek istersin? E, bugün yılın ilk günü. O yüzden e, Asu dedi ki aman negatif şeyler söylemeyin. Hep pozitif konuşalım. O yüzden de ben suyu çok dinliyorum. Ee, o yüzden güzel şeylerden söz edeceğim. Ee, yılın her şeyden önce bütün dünyaya, Türkiye'ye ve adalarımıza daha çok barış, daha çok birbirini anlama, dinleme, daha çok özgürlük getirmesini diliyoruz. Rum, e, önümüzde de seçimler de var. Bu seçim atmosferinin de bu havada geçmesi en büyük temennimiz her ne kadar temennilerimiz son zamanlarda hep havada kaldıysa da bu defa gerçekleşir umudundayım. Güzel bir yıl olsun adalar içinde, hepimiz içinde, çocuklarımız içinde, için <gülüyor> <forumlarımız> içinde <gülüyor> hatta. Evet. Peki Halim sen kendin de bir tanıtır mısın lütfen dinleyicilerimizi? Kimsin efendim? Ee, ben adalarda işte bu sene galiba 24. yıldayım... Ee, işte ağırlıkla yazları yaşıyorum ama son zamanlarda kışında artık daha çok gelir gider olduk. Ee, 2010'dan beri Adalar Vakfı başkanlığını yürütüyorum. Aslında Adalar Vakfı'nın yönetimine 2003 yılında katılmıştım. Ee, onun dışında Adalar'da bir dizi sivil toplum kuruluşunda üyesiyim. Hı hı. Ee, ve Dünya Mirası Adalar girişiminin de evet. üyelerinden biri oldum. Ee, yani Güzel bir ortamda yaşayalım, geleceğe daha güzel bir toprak parçası bırakalım diye uğraşan insanlarız diye düşünüyorum, değil mi? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet <gülüyor> adalar çok müstesna bir yer gerçekten. Hı -hı. Hani e, e, belki de e, böyle bir yani gerçek bir yaşam alanı olarak hani böyle bir müzeleşmiş, donup kalmış bir yer değil adalar aslında. Doğru. Gerçek bir şey Hı -hı. var, gündelik yaşam var işte Deniz'in söylediği gibi orada yaşamaya direnenler dedin sen. Çünkü bayağı zorluklar var. Evet. Yeni taşınanlar var. Yani kenti dinamikleriyle ama özgün bir yer, müstesna bir yer. Neden? Çünkü adalar gibi aslında belki de bu kadar bütünlüklü korunmayı başarmış başka da böyle bir kimliğini bugüne kadar çeşitli kazalarla birlikte getirmeye çalışan ve orada yaşayanların aslında sahip çıktığı bu kimliğe sahip çıktığı başka da bir yer belki Türkiye'de az yani adaları aslında ayırt eden şey. Ee, yaşayanlarının bu kimliğe sahip çıkıyor olmaları hı hı. bu bence çok değerli yani yerele yaşadığı yere sahip çıkmak üstünde titremek üstünde çalışmak e, bir, bir fiil karar süreçlerine dahil olmaya çalışmak e, işte dünya mirası adalar girişimi de aslında böyle bir dinamikten ortaya çıktı havadan ortaya çıkmadı yani bu bir de safiye kültürünü korumak anlamında da hani İstanbul'un sayfisi olarak işte artık moda mesela o e, kimliğini korumuyor. İşte Cadde Bostan, Büyükdere e, o kimliği kaybetmiş durumda. Adalar her şeye rağmen e, safiye kültürünün devam ettiği yer. Aslında. Evet ama sadece sayfaya kültür de değil. Onu Hı -hı. demek istiyordum aslında. Evet. Yani adalar aslında işte eskiden mesela Rum toplumunun no yani gündelik e, işini yaptığı Hı -hı. işte e, okullar e, işte, işte dini kurumlarıyla Hı -hı. falan baya bir e, 24 saatli <gülüyor> bütün <başladı>. iklimler <gülüyor> yaşanan bir e, şeymiş Hı -hı. yermiş. Hı -hı. E, şimdi bu yerin anlamını aslında Böyle tekrar ortaya çıkartmak Hep birlikte ortaya çıkartmak Hep birlikte konuşmak ve buna sahip çıkmak evet. Bu aslında çok önemli Ben 2019'a böyle evet. bir şeyle girmek istiyorum Tabii ruh kişisel belki tercihlerimiz de farklı olabilir Ben düşündüm ben niye adayı tercih ediyorum diye Yani şöyle kendime bir başlıklar çıkardım En gözüme çarpan şey Kendim için çocuk kalabileceğim bir coğrafya olarak gördüm adaları ne yapıyorum adalarda ee, yani e, mesela e, şey bisiklete binebiliyorum denize atlayabiliyorum midye çıkarabiliyorum çıplak ayak gezebiliyorum yemek için etraftan yabanın alandan otlar toplayıp pişirebiliyorum işte rengarenk çiçekleri toplayıp saksılarıma koyabiliyorum. <gülüyor> Yani evden çıkıyorum, atlar, inekler, horozlar, tavuklar, kirpüler, kediler, köpeklerle beraber birlikte olabiliyorum. Yani bunu üstelik mega kente bir mil e, uzaklıkta bir yerde yapabiliyorum. Yani bu bana çok değerli bir şey geldi. Yani ben miras ya yani bir varlık olarak da çocuğuma Halim senin dediğin gibi bunu aktarmak, yani bunu sorumluluk, ahlaki bir görev olarak da görüyorum aynı zamanda. Ee, ...benim torunum Deniz'in kızı şimdi adalı çocuklar olarak büyüyorlar. Ee, adada çocuk olmak hakikaten olağanüstü güzel bir şey. Ama bir gençliğe adım attıktan sonra da bağları kopuyor her nedense... ...ve bu hep yıllardır da tekrarlana gelmiştir. Ama adada çocukluğu geçirebilmekin bu güzelliğini devam ettirebiliyorsak eğer... ...önce bunu bir kazanım hanesine yazalım. Ee, bu çok önemli çünkü... Evet, merkez özellikle büyük adanın merkezi şu anda çok yoğun, çok kalabalık, çok gürültülü, çok kirli, e, hatta çok tehlikeli trafik açısından. E, doğru ama biraz içerlere gidince, biraz sokak aralarına girince adanın o eskiden biri bildiğiniz Asudeli'yi ile hemen evet. yüz yüze geliyoruz ve o bizi mutlu ediyor. O yüzden de zaten ilk fırsatını bulduğumuz anda adaya kaçmak istiyoruz. Ee, Rüzgar benim torunumun adı ve e, ada deyince onun adına at geliyor, o, ada deyince onun adına kozalak geliyor. Çünkü ormana çıkıp kozalak toplamayı çok seviyor. Ee, daha ilk aylarında zaten at peşinde koştu hep. Ee, oraya götürün beni diye. Onlarla yüz yüze gelmek için, e, onları uzaktan görüp çığlık atmak için. E, ve ne zaman konuşsak şimdi şehirde ama adı aklı hep adada. Çocukluğun adada geçmesi müthiş bir şey, olağanüstü güzeldi. Ama şey, şöyle şey. bir şey de var, evet şimdi <gülüyor> 19. yüzyılda hani Adanın bu sayfeye yerine dönüşmesi falan, hani süren bir şey aslında. Bu bir tipoloji olarak, yani bir yerleşim evet. şeyi, bir yaşam biçimi olarak, hani buraya işte gene tuzukurlar gelir, seçkinler gelir. Burası işte biraz insanların şeyidir, hani kaçtıkları bir yerdir ve bu çok hani modernleşmenin temel şeylerinden biri aslında kaçmak. Yani bir taraftan kentleşme yoğunlaşırken ayı varken falan insanlar böyle doğaya kaçıyorlar ve bu aslında farklı tiplerde bugün de sürüyor. Fakat demin Asun söylediği bir şey var. Adanın meseleleri İstanbul'dan daha büyük. Hatta Türkiye'den büyük. Yani öyle bir şeye Yaklaşırsınız ki kurumların kendi mantığı içinde baktığınız zaman küçülür o konular ama ilişkisel bir şekilde yerele baktığınızda o mantık kurumları aşar, ölçekleri değiştirir, ülke ötesine. Şimdi adanın böyle bir özelliği var yani bir taraftan da böyle çelişkiler barındırdığı için yapılan her şey aslında başka şeyleri aslında etkiliyor, örnek teşkil ediyor ve bir bakıma da hani biz burada ne güzel kaçtık mutluyuz şeyi ...tersine dönmeye başlıyor. Yani birbiriyle rekabet halinde olan... ...iki şey arasında yer alıyor. Adaları bu değerlendirme biçimi... ...gibi geliyor bana. Evet, yani burada işte adaların... ...aslında kimliği dediğimiz... ...yani sadece... Kaç, kaçılan bir sayfaya yerinin ötesinde senin de işaret ettiğin gibi burada işte Heybeli Ruhban Okulu'nun olması işte burada yetimhane Rum yetimhane binasının evet, evet. ve yetimhanenin evet. uzun süre burada öğrenci yetiştirmiş olması yani aslında burası. Böyle bir e, mikrokozum gibi Osmanlı İmparator, daha da öncesi Bizans, Osmanlı, Cumhuriyet devri... ...bütün e, kentleşme dinamiklerini aslında barındıran ve o küçücük adayı bütün dünyaya açan... ...o senin dediğin bağlantılarla, Kesinlikle. ulus aşırı bağlantılarla evet. açan ve dolayısıyla da o tarihi orada şu anda... ...bir anlamda duruyor... ...yani evet, evet. korumamız için... Hı. ...niye korumak istiyoruz biz bu tarihi aslında... Tam da bu dersleri çıkartmak, bu dönemde nasıl çözülmüş bu konular, birlikte yaşamak, çok kültürlülük, evet. işte imparatorluk, ticaret, din. Bütün bunların izlerini aslında biz bu adalarda okuyoruz. İnanılır gibi değil bir, bir taraftan. Bir de bunu da. pratik olarak sonuçlarını görüyoruz. Mesela diyelim faytonları konuşurken toplantılarda falan ya basın yer vermiyor falan deniyor. Bir taraftan da öyle şeyleri konuşuyoruz ki dünya basınında televizyonlarında ana haberde yer alıyor. Yani işte bu adada olan bir şey mesela birdenbire Euronews'de CNN'de işte Arte televizyonunda falan yayınlanmaya başlanıyor. Yani o şey birdenbire görülüyor zaten bu fark. Belki buna örnek olarak yetimhane binasının Europa Nostra evet. tarafından Avrupa'nın Tehlike altındaki işte yedi en tehlike altındaki listeye alınması evet değil bu mi? en çok risk altındaki miras listesine alınması ve aynı zamanda da 2018 yılının kültürel miras yılı ilan edilmesiyle bunun içgöndürülmesi tasarım biyennelin dördüncü tasarım biyennelin okullar okulu temalı olması ve burada öğrenicilik Temasını aynı şekilde burada kullanılmış olması ve gene de Galata Rum Okulu'nda burada saymak lazım. O güzel serginin orada gerçekleştirilmesi ve e, bir dolu panelin e, gene Dünya Mirası Adalar girişiminin de katıldığı bir şeyle geliştirilmesi. Burada ben bir tek şeye değinmek istiyorum. Çok şey var yapılan ama en önemli şey bence Dünya Mirası Adalar girişimi kurumların tek tek kendi mantıkları içinde gerçekleşen çalışmaları değil, yerel özelliğinden dolayı daha çok. Hepsinin mantıkları arasında ilişki kurabilecek şekilde bir adım attı ve o sayede bu başvuru gerçekleşti. Yoksa tek tek kurumlar böyle bir şeyi hareket ettiremiyorlar. Yani buradaki bence deneyimin farklılığı e, bu girişimin aslında farklı şeyler içinde. Yatay, evet, yatay yata olması. ilişkileri kurup herkesle birlikte hareket etme Hı. şeyi yaratmış olması. Bu bir farklılıktı. Yoksa her kurumun. ...kendi şey içinde gündemleri oluyor... Ee, ...yöneticilerin kendi... ...mantıkları içinde geliştirdikleri... ...çalışmalar oluyor... Bence en önemli şey buydu. Burada Avrupa Birliği Büyükelçisi Berger ve eşinin ziyaretini de unutmayalım. Esasında sivil toplumun bir iticiliğiyle bu kadar yol da kat edildi. yetimhane şey. de aynı şekilde oldu. Bunu unutmayalım. Yani sivil topluma esasen ne kadar önemli rol düşüyor bunun üzerinde de konuşalım. Ve bizlerin de üzerinde hala çok iş var. Yani bu tamam oldu bitti ama bunun daha devam edecek süreci var. Bu çok çok önemli. Bunu çok iyi şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Yani burada kalmaması gerekiyor. Kesinlikle, o bir tabii. o zaman şeydi yani ne, ne bir başarı ne bir elimizde bir bir şey. Evet yani mesela bu yetimhane ile ilgili olarak hani devam ettirmek ne demek işte bu yatay işbirlikleri e, kurumları sürece sokarak bilgileri açarak aslında yetimhanenin biz yıkılmadan bir an evvel koruma altına alınmasının nasıl olacağını tartışmaya çalışıyoruz. Bunu radyoda da defalarca konuştuk ve konuşmaya da devam edeceğiz 2019 yılında. 2019 yılına evet aktardığımız bir sürü böyle aslında adaların korunması ile ilgili konularımız var. biliyorsunuz imar planları iptal edildi. 1/5000 koruma amaçlı imar planları iptal edildi. Şimdi aslına bakarsanız ee, sivil toplum olarak bu konuda da aslında hani beklemek yerine yine evet. yerel kimliğe sahip çıkan bütün kurumların birlikte biz nasıl bir ada istiyoruz ve bu koruma amaç plana nasıl yansıyacak değil mi? Bunları herhalde 2019'da konuşacağız. Evet doğru söylüyorsun Asu. Tabii 2019'da konuşacağımız çok şey var. 2019'da muhtemelen yasal da açılacak. Şimdi inşaatı artık sona gelmiş vaziyette görünüyor. Ve inşaatın da Sivri adaya kaydığını da görüyoruz. Öte yandan e, öte yandan işte Çam Limanı'nda yeni bir imar faaliyetinin olmakta olduğu haberleri geliyor. E, ya da onun hazırlıklarının olduğu söyleniyor. Buna benzer bir takım gelişmeler de var. Hepimizin e, dikkat kesildiği ve uyanık olmak gerektiği. Yani adanın bazı parçalarının adadan kaçırıldığını görüyoruz. Tepeden inme yollarla, tepeden inme planlarla. Yani biz bir yandan bir bölü binlik plan, bir bölü binlik plan kullanıyoruz, konuşuyoruz ama... ...sonunda bir anda fark ediyoruz ki adanın olmazsa olmaz parçaları bu planların dışına taşırılmış... ...ve de yukarıdan tepeden inme yollarla plan değişiklikleri yapılmış. Aslında İstanbul'da çok tanık olunan şeyler... Adada da yaşanmaya başlandı son yıllarda. Bunun en tepik örneği Yasasıada. Ve müthiş bir yapılaşma ortaya çıktı. Fotoğrafını gördüğünüz zaman tepki gösterdiğiniz. Ama gözün, gözden uzak olduğu için de çok fazla gündemde olmayan belki. Ee, ama ne için kullanılacağını kimse biliyor mu? Biz Adalılar bilmiyoruz. İstanbulluların bildiğini de sanmıyorum. Sivri Adada da benzer gelişmeler var. Onun için onun da ne için kullanılacağını bilmiyoruz. Ee, buna benzer e, önemli tehlikeler var. Ve tarihi kanıtlar yok edilerek yani kepçelerle evet. şu anda Sivri Adada Hı -hı. değil mi? Ne yazık İşlem ki. İşlem yapılıyor. Ne yazık ki. Ee, bunlar hep gündemimizde olacak. Yani bir yandan içimizi aydınlık tutalım, ferah tutalım diyoruz ama ülkenin gündemi, <gülüyor> İstanbul'un gündemi, adaların gündemi ...her an böyle sorunlarla bizi yüz yüze bırakıyor ve biz hep savunmada olmaya çalışıyoruz. Bu da garip bir şey aslında, bu da kötü bir şey. Yani insanın kendi geleceği için savunmada olmak kadar kötü bir şey olabilir mi? Ben hakikaten bunu önemsiyorum yani. Evet, bu aslında planların dışında e, bu e, şeylerin Yassıada, Sivriada gibi e, gelişmelerin yaşanması... ...bu nokta çok önemli gerçekten. Yani hep biz plana çekmeye çalışıyoruz konuyu planlamaya çekmeye çalışıyoruz ama dediğin gibi plan dışına çekiliyor alanlar ve bunların sayısı da artıyor gerçekten. Aslında o plan dışına çekme işleviyle yereldeki bütün bu yani şeyin e, yerel yönetimlerin planlama metoduna sinmiş olan pratikler birbiriyle aslında birbirini motive eder şekilde gelişiyor. o Öyle bir şekilde hazırlanıyor ki yerel planlarda aslında o merkeziyetçi müdahaleyi davet eder şekilde hazırlanıyor. Hmm. Çünkü hiçbir yerel politika olmayınca, hiçbir yerel dönüşüm mesela yasa da yıllardır metruk vaziyette duruyor ve burası için ne bir ziyaretçi planı ne bir güvenlik ne bir küçücük bir duş. Ya yani orayı halk kullanıyordu mesela. Ben kaç kere gittiğimde gördüm. Dolayısıyla yani böyle bir işte demin Halim'in söylediği gibi eğer Aktif, proaktif olunmazsa hep savunma halinde kalıyoruz ve bu tabii bir kimlik politikası karşılaşması biçimine dönüşüyor. Yani karşısında da bir kimlik politikası buluyor o zaman. Bunu dönüştürmek için yani bence muhalefetin asıl öğrenmesi gerekiyor iktidardan çok. Hani muhalefet e, tarafı her zaman haklı gibi gözüküyor ama e, tabii bir itiraz etmek açısından. Ama daha umutlu olmak için de bence biraz e, bu zihinsel... Eylemsellik biçimlerinde e, düşünmek lazım nasıl olabileceğiyi. Evet, şimdi yerel yönetim seçimleri geliyor evet. e, ve aslında adalarda da e, hani nasıl bir yerel yönetim istiyoruz, nasıl bir katılımcı ki katılımcılık kelimesi bile artık bunu karşılamıyor. Yani senin söylediğin gibi aslında gündemi açan Adaların e, sürdürülebilirliği için e, işte konuları e, işte STK'lar, adalılar, adalardan etkilenenlerle birlikte paylaşarak aslında önden şeylerini programlarını geliştiren katılımcı birlikte düşünerek bu programları geliştiren. Hani böyle bir çalışan yerel yönetim aslında bu e, Halemin söylediği savunmacı çizgiden bizi aslında yapan, ortak yapan. ...şeye getiriyor, çizgiye getiriyor... ...biz böyle bir genel yönetim istiyoruz aslında... Evet. Çok doğru söylüyorsun. Bir yerel yönetim isterken de e, sanki ben avantajlı olarak ada e, halkını görüyorum açıkçası. Çoğu ada halkı bu yaşadığı yeri kıymetini biliyor ve e, şehirde olmayanın burada olduğunu ve onu kaybetmek e, istemediği gibi bir inancı var çoğunun. Üstelik bu mirasın da farkında ve gelecek kuşaklara da aktarma e, çabaları var. Bu aynı şekilde yerel seçimlere de yansıyan bir şey. O seçimleri de etkileyecek. Yani bunu dert edinmiş insanlar var ee, ve bunun olduğu yerde umut var diyorum ben açıkçası. Böyle bir e, yaşayan adalı olması bizim en büyük en büyük umudumuzdur diyorum. <gülüyor> Adalar, adalı evet. aileler. Evet. Sizin aileniz Deniz Adada yaşamaya devam ediyor mu? Evet, devam ediyoruz, direniyoruz. Ben de kendi ailemle adada yaşıyorum ve kızım da iki buçuk günlükken adaya geldi. Böyle bir sürat motoruyla, Sotiri isimli bir arkadaşımızın kullandı ve o günden beri de yaşamın büyük kısmını, yani 18 aylık şu anda adada geçirdi. Bu da mesela şunu çok iyi gözlemleyebiliyorum ki doğayla ilişki kurabiliyor adada, toprakla ilişki kurabiliyor. Hayvanları çok küçük yaşından itibaren tanımış oldu. İşte salyangozuyla kirpisiyle yanımızdan bir işte ada turu yaparken yaban kuşu geçiyor. Bu bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ağaçların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Adadaki sadece Mimoza ve Begonville değil, işte çok ciddi bir ağaç envanteri var. Belki oraya bir arboretum gibi yaklaşmak gerekiyor. Bu ağaçların koruma altına alınması gerekiyor. İnsanların bir arsa satın aldıklarında o arsadaki ağaçları istedikleri gibi kesememeleri, peyzajı istedikleri gibi değiştirememeleri gerekiyor. Böyle bir koruma olması gerekiyor adada. Aynı zamanda mimari konusunda da biraz daha belki farkındalık yaratılması gerekiyor düşünüyorum. Deryan'ın dediği gibi belki adada işte bilinçli bir kitle var. İşte biliyorlar adadaki kültürel mirası ve işte bunu gelecek kuşaklara aktarmak istiyorlar ama belki işte bu Adalardaki e, neoklasik, Arnuva, Ardeko, modern yapıların e, biraz daha böyle e, ön plana çıkarılması, bunların belki e, üzerlerine böyle küçücük bir yazının yazılması, işte e, numaralandırılması, bunun üzerinden belki rehberli turların yapılması söz konusu olabilir. Hem e, adadaki insanların farkındalığını arttıracak hem de... E, işte gelen ziyaretçilerin de adalar konusunda biraz daha bilinçli olmasını sağlayabilecek şeyler yapılabilir. Bunlar küçük dokunuşlar. Aynı zamanda adada yaşamış olan insanlarla ilgili de sanatçılarla ilgili işte... Tiraj Dikmen şurada yaşamıştır, Cevat Şakir burada yaşamıştır, Erdal Alantar, Aron Angel gibi işte böyle önemli isimlerin Adalar Vakfının müzenin daha önce bununla ilgili çalışmaları olmuştu örneğin hem yaşayan insanlarla hem mimarlarla binalarla ilgili küçük dokunuşlarla çok şeyin yapılabileceğini düşünüyorum 2019 için en azından umudum bu bu yönde. Evet aslında bu ağaçlar da işte, toprağa dokunmak falan diyorsunuz ya. Yani şu 20 milyonluk metropolde herkes bunu yapmak istiyor. Dolayısıyla <gülüyor> evet. e, ve herkes eğer bu 20 milyon e, yani tabii ki akamıyor adalara ama biliyoruz ki adalarda gün be gün özellikle yaz aylarında artan korkunç bir şey var günü birlik ziyaretçi meselesi var. E, yani herkes bu ağaçları bu atmosferi koklamak elini toprağa değmek istiyor. Herkesin de hakkı. Dolayısıyla yani bunun altından adalar nasıl kalkacak... Bu ziyaretçileri nasıl hoş geldiniz diyecek ve ama nasıl yönetecek evet. bu akımı? Hemen Cambridge'deki bir e, hatır yanlış hatırlamıyorsam e, araştırmayı söyleyeceğim. Bu tür ortamlarda yaşayan insanların e, bilimsel olarak çok daha uzun ömürlü ve sağlıklı olduğu ispatlanmış <gülüyor> bir yayında çıkmıştı. Adalardaki biliyorsunuz yaşlılar çok uzun ömürlü yani hepsi 90'ın Ama işte adalarda o çevir, zaman İstanbul'da deviriyor. bir sürü ada yapmamız lazım. Evet. Evet. Aman aman. <gülüyor> aman, aman. E, Tabii <gülüyor> metafor. metafor. Olay, olay bu evet metafor. Yani. Ada zaten kendi Hayırdır. başına metafor yani, ama. Şeyle Kanal İstanbul'da iki üç tane yapay adı oluşturmaya çalışıyordu evet. birden aklıma evet. o geldi. Hayır hayır. <gülüyor> <Aman> <gülüyor> neyse <gülüyor> en değerli şeyi veriyor bize <gülüyor> sağlığımızı <gülüyor> saatimizi. Tabii bir de e, yakınlarda bu kadar e, devamlı bedava kömür dağıtılıp da e, sanki bir ölüm makinesi gibi adayı şeye... E, Korkunç bir sağlıksız ortama kavuşturmakta ayrı konular tabii bunlar. Başka zamanda programımızın sonuna gelmişiz. Evet, <gülüyor> Facebook sayfalarımızı evet, evet. söyleyelim. Dünya Mirası Adalar Facebook sayfası Twitter ve Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Geçmiş podcastlerimizi dinleyebilirsiniz. Görüş, eleştiri, her şeyi paylaşabilirsiniz. İyi yıllar diliyoruz. Evet, 2019'da. hep beraber. Evet, evet. İyi, İyi yıllar. <gülüyor> İyi yıllar. Adalar hepimizin. Hepimizin, evet. Hepimizin, hepimizin.